ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'â ve kulle bid'atin zalâle ve kulle zalâletin finnâr. Aleyküm selam ve rahmetullah. Enfaat Suresi 73. ayetinde kalmıştık. Allah Azze ve Celle mealen şöyle buyuruyor. Kafirlerde birbirlerinin velileridir. Siz de böyle yapmazsanız yeryüzünde fitne ve büyük bir fesat olur. İbn Abbas Radyalı'nın şöyle demiştir. Kafirler miras konusunda birbirlerinin velisi ve mirasçı mirasçısıdırlar. Miras konusunda size emrettiğim şeylerin gereğini yapmazsanız yeryüzünde büyük bir fesat çıkar. Usame bin Zeyt radıyallahundan Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Bir Müslüman kafir birine mirasçı olamadığı gibi bir kafir de Müslüman birine mirasçı olamaz. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. 74. ayet İman edip hicret edenler ve Allah yolunda cihad edenler ile barındırıp yardım edenler var ya, işte onlar gerçek müminlerdir. Onlar için mağfiret ve kerim bir rızık vardır. i̇bn Zeyd dedi ki mağfiret, bağışlanma, günahın terk edilmesi, kerim rızık ise salih amellerdir. 75. Ayet Sonradan iman edip hicret edenler ve cihad edenler, işte onlar da sizdendir. Akrabalar Allah'ın kitabına göre birbirlerine daha yakındır. Muhakkak ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. İbn Abbas radıyallanmaya İbn Mesud radıyallahu anh'ın akrabalar dışında azatlıların kişiye mirasçı olamayacaklarını söylediği nakledilince şöyle dedi. Heyhat heyhat. Oysa hicret etmeyenler değil, hicret edenler birbirlerine mirasçı olurlardı. Sonrasında ise Enfal 75 nazil oldu. Böylece İbn-i Abbas radiyalarına, Azatlıların kişiye mirasçı olacağını söylemiştir. Said bin Cübeyr Rahimullah'tan bu ayet daha öncesinde olan kardeşlik akdi, miras konusunda sözleşme ve hicretten dolayı varis olma gibi uygulamaları nesk etmiştir ve terekenin paylaşımı akrabalara bırakılmıştır. Bu bakımdan baba erkek kardeşten daha yakındır. Erkek kardeş ile kız kardeş erkek kardeşin oğlundan daha yakındır. oğlu da dayıdan daha yakındır. Zeyd Radyalan'ın görüşüne göre dayı, hala ve teyzenin mirasta payları yoktur. Ömer Bin El Hattab Radyalan ise ölen kişinin varisi yoksa halaya terekenin üçte birini verirdi. Ali ve İbn Mesud Radyalanma ise paylaşımdan arta kalan malı paylarına göre koca ve karar arasında karı dışındaki akrabalar arasında dağıtırlardı. Tevbe suresi Mekke'de inmiştir, 129 ayettir. Berabi Nazip Radyalan diyor ki, en son nazil olan ayet Nisa suresi 176. ayetidir. Bütün olarak en son nazil olan sure ise Tevbe suresidir. Bunu Bukhari rivayet etmiştir. Huzeyfe Radyalant'ta, Tevbe Suresi diye isimlendirdiğiniz sure aslında Azap Suresidir. Vallahi bu sure dokunmadık tek bir kişi bile bırakmamıştır. Şu anda sizin bu sureden okuduğunuz ayetler, zamanında bizim bu sureden okuduklarımızın dörtte biri kadardır. Bunu Ebu Ubeyt, Fadayül Kur'an'da, Taberane, Evsatta, Hakim, Müstedrek'te, şey Birşeybe, Musannef'te, Hasen, Bir İsnat'ta rivayet ediyorlar. Birinci ayet, müşriklerden kendileriyle anlaşma imzaladıklarınıza Allah ve Rasul tarafından ilişkilerin kesildiğine dair bir uyarı ve notadır. Enes radiyallahu anhu diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Tevbe suresini Mekke halkına okumak üzere Ebubekir radiyallahu anhu göndermişti. Ancak sonradan onu geri çağırdı ve şöyle buyurdu. Bunu ancak ailemden biri tebliğ etmelidir. Sonrasında Ali radiyallahu çağırdı ve okumak üzere sureyi ona verdi. Buna Ahmet bin Hanber, Tirmiz ve İbni Ebi Şeybe, Hasan bir isnat daribat etmişlerdir. Ebu Ureyre radiyallahu anh'ta, Bekir anh'ın hac emiri olduğu zaman, Mekke halkına Tevbe suresini okuyup, içindekileri ilan etmemi söyledi. Ancak Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, sonradan peşimizden Ali radiyallahu gönderdi ve sureyi kendisinin okumasını emretti. Ebu Bekir de yine hac emiri olarak kaldı. Bunu Abdurrazak tefsirinde ve İbni Tefsirine sayı isnatlar rivayet etmiştir. Ebu Hureyir radıyallahu anh'ten Bukhari ve Müslim'in rivayetleri şu şekilde. Mesela. Söz konusu hac mevsiminde Ebu Bekir radıyallahu anh'ın Tevbe suresini okuyup içindekileri ilan etmek üzere gönderdik kişiler arasında ben de vardım. Bize verilen emre göre kurban gününde Mina'da bunu okuyacak ve bu yıldan sonra müşriklerin hac edemeyeceklerini, Kabe'nin de çıplak olarak artık tavaf edilemeyeceğini bildirecektik. Ancak sonradan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu iş için Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh de bizimle birlikte kurban günü Mina'da bulunanlara Tevbe suresini okudu ve bu yıldan sonra müşriklerin hac yapamayacaklarını, Kabe'nin de artık çıplak olarak tavaf edilemeyeceğini bildirdi. İkinci ayet Bundan böyle yeryüzünde dört ay rahat dolaşın ve bilin ki Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Gerçekten Allah kafirleri hor ve aşağılık kılıcıdır. Ebu Hureyel radıyallahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tevbe suresini Mekke halkına okumak üzere Ali radıyallahu gönderdiği zaman ben de onunla beraberdim. Gittiğimizde de yaptığımız ilan şuydu, Cennet ancak mümin olanlar girecektir. Kabe çıplak olarak tavaf edilemeyecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile aralarında anlaşma bulunanlar konusunda bu anlaşmanın bitme süresi 4 aydır. Bu 4 ayın bitiminden sonra artık Allah Teala ve Rasulü müşriklerden beridir. Bu yıldan sonra da hiçbir müşrik Kabe'yi tavaf edemeyecektir. Bunu Ahmet Nesai Sünenül Kübra'da ve Sünenü Sıghra'da rivayet etmiştir. İbn Abbas radıyallahından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebubekir radıyallahını hac emir olarak gönderdi ve Mekke ahalisine söz konusu sözleri bildirmesini istedi. Ancak daha sonra peşinden Ali radıyallahını yolladı ve o cümleleri kendisinin bildirmesini söyledi. Ebubekir ile Ali radıyallahına bu şekilde gidip haclarını yaptılar. Teşrik günlerinde Ali radıyallahu kalktı ve oradakilere şöyle seslendi. Allah Teala ve Rasulü müşriklerden biridir. Bu andan itibaren 4 ay boyunca dilediğiniz gibi gezin dolaşın. Ancak bu yıldan sonra hiçbir müşrik hac edemeyecek ve hiç kimse Kabe'yi çıplak olarak tavaf edemeyecektir. Cennete de ancak mümin olanlar girebilecektir. Bu ilanı bu şekilde Ali radıyallahu yapıyor, yorulduğu zaman ise Ebu Bekir radıyallahu kalkıp aynı şeyleri dile getiriyordu. Bunu da Tirmizi Hakim, Delail'de Beyhaki ve İbn-i Ebi Hatim rivayet etmişlerdir. Üçüncü ayet. Ve büyük haç günü Allah ve Resulü'nden insanlara, Allah ve Rasulü'nün müşriklerden kesin olarak uzak olduklarına dair bir ilandır. Eğer tevbe ederseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Yok eğer yüz çevirirseniz bilin ki Allah elbette Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Kafirleri can yakıcı bir azapla müjdele. Ali radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Hacca Ekber'in hangi gün olduğu sorulduğunda kendisi sormuş. Kurban bayramı birinci günüdür buyurdu. Yani nahir günüdür buyurdu. Abdullah bin Kort radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah katına en değerli gün kurban bayramının birinci günüdür. Daha sonra da kar yani kurban bayramının ikinci günüdür. İlk rivayeti Ebu Davud Nesai ve Hakim sahip isnatlara rivayet etmişlerdir. İkincisini Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Ebu Hüreyre Estağfurullah. İkincisi Ebu Davud ve Nesai'nin rivayeti. İlki Tirmiz ve İbn Nebiyatim'in rivayeti. Bukhari ve Müslim'in rivayetleri şu şekilde Ebu Hüreyre Radyalan'tan Bekir Radyalan kurban günü Mina'da bu yıldan itibaren hiçbir müşrik hac yapamayacak ve çıplak olarak tavaf edemeyecek diye ilan edecek kişiler arasında beni de gönderdi. Haccül Ekber günü kurban günüdür. Haccül Ekber denmesinin sebebi de insanların umreye hacül Askar yani küçük haç demeleridir. O yıl Ebubekir radıyallahu yaptığı bu ilanla birlikte diğer sene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in katıldığı veda haccına hiçbir müşrik katılmadı. İbn-i Ebi Müleyke'de Ömer radıyallahu zamanda zamanında Bedevi'nin biri geldi ve Allah'ın Muhammed'e indirdiği şeyleri bana kim okur dedi. Bunun üzerine adamın biri ona Tevbe suresini okudu. Ancak bu ayeti ennallâhe beri um minel müşrikine ve rasûlihî lafzıyla yani Allah ortak koşanlardan ve rasulden beridir anlamına gelecek şekilde okudu. Bunun üzerine Bedevi Allah kendi rasulünden berim oldu. O halde Allah ondan beri ve uzak ise ben de ondan beriyim dedi. Bedevinin bu sözü Ömer radıyallahu anh'a ulaşınca yanına çağırdı. Ona "Ey Bedevi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den beri olduğunu mu söylüyorsun?" diye sorunca bedevi şu karşılığı verdi: "Ey müminlerin emiri, Medine'ye geldiğimde Kur'an konusunda herhangi bir bilgim yoktu. Kur'an'ı bana okuyup okutacak birini sorduğumda filan kişi bana Tevbe Suresi'ni okudu. Ancak okurken "Ennallahi beriun mine'l müşrikine ve rasulih" Allah ortak koşanlardan ve resulünden beridir şeklinde okudu. Bunun üzerine ben de ''Allah kendi Resulü'nden beri mi oldu? O halde Allah ondan beri ise ben de ondan beriyim.'' dedim. Ömer radıyallahu anh, ''Ey Bedevi ama o ayet bu şekilde değildir, şu şekildedir.'' ''Ennallâhe beri'um minel müşrikîne ve rasûlühû'' yani Allah ve Resulü müşriklerden beridir dedi. Bunun üzerine Bedevi, ''Vallahi ben de Allah ve Resulü'nün beri olduğundan beriyim.'' dedi. Sonra Ömer radıyallahu an Arap dili hakkında bilgisi olmayan kişilerin Kur'an okutmamasını emretti ve Ebu esvede ayetleri harekelemesini söyledi. Bunu i̇bn Sakir tarihinde sahibi isnatlar rivayet ediyor. Dördüncü ayet Anlaşma imzaladığını, imzaladığınız müşriklerden sonra size karşı bir eksiklik yapmamış, aleyhinizde kimseye yardım etmemiş olanlar müstesnadır. O halde onların anlaşmalarını süreleri bitinceye kadar tamamlayın. Şüphesiz Allah sakınanları sever. i̇bn Abbas radıyallahu anhadan, Allah Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile anlaşma yapmış olanlara 4 ay boyunca diledikleri gibi dolaşma izni verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile aralarında anlaşma olmayanlara da Kurban Bayramı gününden başlamak üzere Muharrem ayının bitimine kadar yani 50 günlük bir mühlet tanıdı. Bu haram ayların bitiminden sonra da anlaşmalı olduğu kişiler Müslüman olmadığı takdirde Allah Resulüne aralarına kılıcı koymasını emretti. Zira bu surenin bitiminden sonra artık aradaki anlaşma ile konulan şartların hiçbir geçerliliğinin olmayacağını açıkça bildirdi. Bu, Tevbe 4. ayetinde kastedilenler ise Mekke halkıdır. Abdullah bin Amr radıyallahu anhadan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim anlaşmalı bir kimseyi öldürürse cennetin kokusunu alamaz. Halbuki cennetin kokusu 40 yıllık mesafeden hissedilir. Bukhari rivayet etmiştir. Resulullah Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. Zimmet elinden birini öldüren cennetin kokusundan dahi alamaz. Ahmet Nesai sahih isnatla rivayet etmişlerdir. Amr bin el Hamik radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve şöyle buyurdu. Herhangi bir mümin, herhangi bir mümine kanı usunda eman verir de yani güvence verir de onu öldürürse ben o katilden Bereyim Bunu Ahmet İbn-i İbban Bezzar, Mucem-i ve Mucem'in İbnül Arabi rivayet etmiştir. İsnada asendir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'da Dikkat edin, kim bir anlaşmalıya zulmederse, onun hakkından eksiltirse, gücünün üstünde yük yüklerse veya rızası olmadan ondan bir şey alırsa kıyamet günü ondan ben davacı olurum. Ebu Davud Beyhaki birbirini destekleyen istatlarla rivayet etmişlerdir. Katade dedi ki, bu ayette geçenler Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Hudeybiye'de kendileriyle anlaşma yaptığı Kureyş müşrikleridir. Kurban bayramının ilk gününden başlamak üzere bu anlaşmanın süresinin bitmesine dört ay kalmıştı. Allah Teala bu ayetle Nebi sallallahu aleyhi ve selleme süresi bitene kadar anlaşmaya riayet etmesini emretti. Beşinci ayet O haram aylar çıkınca artık müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün, onları tutuklayın, onları kuşatın onların bütün yerlerini kesip tutun. Eğer tevbe edip namaz kılar ve zekat verirlerse yollarını serbest bırakın. Gerçekten Allah gafurdur, rahimdir. Katade ve Es-Süddi dediler ki, ayette bahsedilen haram aylar, zilhicca onundan başlar. Muharrem, Safer, Rabi'l-Evvel ayları ve Rabi'l-Ahir'in 10 gününe kadardır. Enes bin Malik radıyallahu anh'ten tevbe etmeleri Putları ve onlara ibadeti terk etmeleridir. Rablerine ibadet ederek namazı kılmaları ve zekatı vermeleridir. İbn-i Ömer radiyalanmadan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu, ''İnsanlarla Allah'tan başka ibadete layık hak olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmeleri, namazı kılıp zekatı vermelerine kadar savaşmakla emrolundum.''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 Bütün bunların istedikleri bizim duvar, davarlarımızdan ve ekinlerimizden kaçmaktır dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'a yemin ederim ey Kureyşliler ya namazı dost kılar zekatı verirseniz yahut da üzerinize din adına boyunlarınızı vuracak bir adam gönderirim. Bunu Hasan Biris'in adına İbn-i Ebi Hat, e, Hakim ve Tirmizi rivayet etmişlerdir. Hatade dedi ki insanlar üç kısımdır. Zekat ödemek zorunda olan Müslümanlar, cizye vermesi gereken müşrikler ve malının onda birini verdikten sonra güven içinde ticaret yapmalarına izin verilen harb ehli kafirlerdir. 6. Ayet Eğer müşriklerden biri senden eman isterse ona eman ver. Öyle ki Allah'ın sözünü dinlemiş olsun. Sonra onu güvenlik içinde olacağı yere ulaştır. Bu onların elbette bilmeyen bir topluluk olmaları sebebiyledir. Mücahit dedi ki, müşriklerden yanına gelip söylediklerini ve sana nazı olan vahiyleri dinleyen kişiye eman verilir. Kişi Allah'ın kelamını dinlemek için yanına geldiği zaman, geldiği yere geri dönene kadar güven içindedir. Süddi ve Katade dediler ki, Allah'ın kelamından kastedilen Kur'an'dır. 7. Ayet Mescide haram yanında kendileriyle anlaştıklarınız dışında, müşriklerin Allah katında ve Rasul yanında nasıl bir ahdi olabilir? O halde onlar size karşı doğru, onlar size karşı doğru davrandıkları sürece siz de onlara doğrulukla davranın. Şüphesiz ki Allah sakınanları sever. Katade dedi ki: Mescide Haram'ın yanından kasıt Hudeybiye'de yapılan anlaşmadır. Ancak bu müşrikler anlaşmaya bağlı kalmamış. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in müttefikleri olan Huz'a kabilesine karşı Kureyş'in müttefikleri olan Bekir oğullarına yardım etmişlerdir. İbn Abbas radıyallahu anhu'dan bu ayette İslam'a girmeseler dahi anlaşmaları, e, anlaşması olan kimselerden kılıç kaldırılmıştır. Eğer anlaşmayı bozarlarsa şart ortadan kalkmış olur ve anlaşma da ortadan kalkmış olur. 8. Ayet Nasıl olabilir ki? Size karşı üstünlük sağlarlarsa hakkınızda hiçbir yakınlık ve hiçbir ahit gözetmezler. Dilleriyle sizi hoşnut etmeye çalışırlar. Kalpleri ise isteksizdir. Onların çoğu fasık kimselerdir i̇bn Abbas radıyallahu anma ayette geçen illen kelimesi yakınlık, akrabalık demektir. Zimmetin kelimesi de anlaşma demektir zimmet. Katadir Aymullah, onların çoğu faz kimselerdir kavliyle Allah azze ve celle insanların çoğunluğunu kınamaktadır. Dokuzuncu ayet, Allah'ın ayetlerine karşılık az bir değeri satın aldılar. Böylece onun yolundan alıkoydular. Onların yapmakta oldukları gerçekten ne kötüdür? Mücahit dedi ki, bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin müttefiklerini bırakıp da sadece kendi müttefiklerine yemek veren Ebu Süfyan bin Harp'tır. Onca ayet, onlar hiçbir mümin hakkında hiçbir yakınlık ve hiçbir ahit gözetmezler. İşte onlar haddi aşanların ta kendileridir. Ebu Hureyre radiyallahu anh'ten Nebi aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu, ''İtaatten çıkıp cemaatten ayrılan öldüğünde cahiliye ölümüyle ölür. Kim kör bir bayrağın altında savaşır.''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 işte Rasullerin getirdiği ve söylentilerin birbirine girip hevaların ihtilaf etmesinden önce Rableri katında tebliğ ettikleri din budur. Allah Teala'nın kitabında bunun tasdiki TB 5 ve 11. ayetleridir. Bunların tevbe etmeleri putları kırıp yalnızca Rablerine ibadet etmeleridir. Bunu Hasan bir Sinat İbn-i Hakim, Ziya el el-Muhtare'de Taberi ve şuab İman'da Beyhaki rivayet ediyorlar. Katade dedi ki, Şayet lat ve uzay bırakıp Allah'tan başka ibadete layık hak olmadığına, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın resul olduğuna şahadet ederlerse artık onlar sizin din kardeşlerinizdir. Cabir radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kişi ile şirk veya küfür arasında namazın terki vardır. Diğer rivayetlerde küfür ile iman arasında ve kul ile küfür arasında lafızlarıyla gelmiştir. Bunu sahibi isnatlı Ahmet, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud, İbn-i Mace ve başkaları rivayet etmiştir. Enes radıyallahu anh'den Allah Resulü aleyhisselatü vesselam buyurdu ki, kişiyle şirk arasında namazı terk etmekten başka bir şey yoktur. Onu terk ettiği zaman şirk koşmuştur. Bunu İbn-i Mace Muhammed bin Nazır Salihatta ı salatta sahibi rivayet ediyor. Sevban ve Burayda radıyallahu anh'dan Allah Resulü aleyhisselatü vesselam buyurdu ki, bizimle kafirler arasındaki fark namazdır, kim namazı terk ederse kafir olur. Bunu Ahmet, Tirmizi, Nesai, İbn-i Hakim ve İbn-i İbdan sahibi isnatlar rivayet etmişlerdir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeleri namazdan başka amellerden herhangi bir şeyin terkini küfür saymazlardı. Bunu Tirmizi, Hakim, İbn-i Ebi İman'da, Muhammed bin Nasr Kitabı Salat'ta, Sahip-i İsnat'ta rivayet ediyorlar. Bu da sahabenin icmağını gösteriyor. Namazın terkinin küfür olduğuna dair. Ubade bin es samit radıyallahu anh'ten, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle tavsiyede bulundu. Namazı da bilerek terk etmeyin. Her kim ki bilerek kasten namazı terk ederse İslam milletinden çıkmıştır. Bunu Ziyaül ül i̇bn Nasr kitab-ı salatta, lalka-ı itikatta, Heysen bin Kuleybeşşşarşı, Müsned'inde, Hasan isnatta rivayet ediyorlar. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'tan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem metkeyi edince Kureyş'ten bazı kimseler yanına gelerek az önce aktardığımız rivayette geçtiği gibi onların durumunu zikrediyorlar. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam da, Allah'a yemin ederim ey Kureyşliler yanamaz dost doğru kılar zekatı verirsiniz. Yahut da üzerinize din adına boynlarınızı vuracak bir adam gönderirim buyurduk. Yani bir topluluk namazı, zekatı terk ettikleri zaman onlarla harp edilir. <gülüyor> Ebu Üreri anh'ten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat edip Ebu Bekir halife olduğu zaman Araplardan inkar edip kafir olanlar oldu. Ömer radıyallahu dedi ki, ''Bu insanlarla nasıl savaşırsın?'' Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur, ''İnsanlar la ilahe illallah deyince kadar onlarla savaşmakla emrolundu. Kim la ilahe illallah derse canını ve malını benden korumuş olur.'' Ancak kanının dökülmesini hak ederse başka, hesaplar ise Allah'a aittir. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh şu cevabı verdi. Vallahi namazla zekat arasında ayranlara karşı mutlaka savaşırım. Çünkü zekat malın hakkıdır. Vallahi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ona zekat olarak vermiş oldukları dişi keçiyi bana zekat olarak vermemeye yertenirlerse bu zekata engel olmak suçundan dolayı onlarla savaşırım. Sonradan Ömer radıyallahu dedi ki, Vallahi onlarla savaşılması hususundaki hüküm, Allah'ın, Ebu gönlünü açmasından dolayıdır. Ben bu sayede onlarla savaşmanın hak olduğunu anladım. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. 12. ayet Eğer antlaşmalarından sonra yine yeminlerini bozarlarsa ve dininize dil uzatırlarsa, bu durumda küfrün önderleriyle savaşın. Çünkü onların yeminleri yoktur. Olur ki vazgeçerler. Huzeyfe radıyallahu anh'ten bu ayetin muhatapları olan kişilerden 3 münafıklardan da 4 kişi kalmıştır. Bedevinin biri siz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı bilmediğimiz şeyler söylüyorsunuz. Ama mesela şu evlerimize girip de değerli eşyalarımızı çalanlara ne demeli deyince Huzeyfe radıyallahu anh onlar fasıklardır dedi ve önceki konuya devam ederek şöyle dedi. Evet, bunlardan hayatta sadece 4 kişi kalmıştır. Biri de soyuk, soğuk suyu içecek olsa serinliğini hissedemeyecek kadar yaşlıdır. Bunu Bukhari ve İbn-i Şeyber ibadet etmişlerdir. Abdurrahman bin Cübeyr bin Nüfeyr'den, Ebu Bekir radıyallahu an ordusunu Şam'a gönderirken onlara şöyle seslendi. Başlarını tıraş eden bir toplulukla karşılaşacaksınız. Bu şekilde şeytan düğümü atanları kılıçlarınızla vurun. Vallahi böylesi kişilerden birini öldürme. Diğerlerinden yetmiş kişiyi öldürmemden benim için daha sevimlidir. Zira Allah Teala küfrün önderleriyle savaşın buyuruyor. Bunu İbn-i Ebi sahip-i isnatla rivayet etmiştir. Yani burada bidatçilerin, münafıkların önderlerini öldürmenin, dıştaki kafirleri öldürmekten daha faziletli olduğuna işaret ediyor bu sahabe. Katade dedi ki, küfrün önderleri Ebu Süfyan bin Harp, Umeyye bin Halef, Utbe bin Rebiya, Ebu Cehil bin Hişam ve Suheil bin Amr'dır. Bunlar Allah'a verdikleri sözden caydılar ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i Mekke'den çıkarma çabasına girdiler. Allah'a yemin olsun durum şüphe ve bidat ehlinin Allah'a ve kitabına iftira attıkları gibi değildir. Bunu Abdülrezzak, Taberi, İbni Biyatim sahip iznatla rivayet ediyorlar. Ammar bin Yasir ve Huzeyfe radıyallahu Hanım onların yeminleri yoktur kavlini onların anlaşmaları geçersizdir şeklinde açıkladılar. Bunu taberi sahibi isnatla rivayet etmiştir. Evet. 13. ayet Yeminlerini bozan, o Resulü sürüp çıkarmaya kalkışan ve bununla beraber ilk olarak sizinle savaşı kendileri başlatan bir kavim ile savaşmaz mısınız? Onlardan korkuyor musunuz? Eğer mümin kimseler iseniz, asıl korkmanız gereken Allah'tır. Mücahit dedi ki, ilk olarak sizinle kendileri başlayan kavim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin anlaşmalarına karşı savaşan Kureyşlilerdir.'' Mervan bin el-Hakem ile Misver, Misver bin Mahreme radiyallahu anhadan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kureyşlilerle yaptığı bir anlaşmasına göre, dileyen Allah Resulü'nün himayesine, dileyen de Kureyşlilerin himayesine girebilecekti.'' Huza'a kabilesi, biz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in himayesine giriyoruz dediler. Anlaşmadan sonra 17 veya 18 ay boyunca Müslümanlarla müşrikler arasında herhangi bir çatışma olmadı. Ancak daha sonra Kureyşlerin himayesine giren Bekiroğulları, Mekke yakınlarında vetir denilen ve kendilerine ait bir su kaynağı konusunda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in himayesine girmiş olan huza kabilesine bir gece vakti saldırdılar. Kureyşliler... ''Bu gece vaktinde biz de Bekir oğullarına yardım edersek Muhammed'in haberi olmaz ve bizleri kimse görmez.'' dediler. Bu şekilde de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olan kinlerinden dolayı Bekir oğullarına kemiklerle ve silahlarla yardıma katıldılar. Onlarla birlikte Huza kabilesine karşı savaştılar. Vetir denilen su kaynağında Bekir oğulları ile Huza'lılar arasında böyle bir çatışma çıkması üzerine Amr bin Salim bineğine binip Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gitti ve durumu haber verdi.'' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana yardım edilecek ey Amr bin Salim buyurdu. Çök geçmedi ki gökten bir bulut belirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte bu bulut Kabe zaferine şahit olacaktır buyurdu. Ardından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların hazırlanmasını ve durumu gizli tutmalarını söyledi. Çıkışlarından Kureyşlerin haberdar olmaması ve kendi yurtlarında onlara baskın yapabilmesi için de Allah'a dualar etti. Bunu İbn İsham Serinde, Beyhaki Sünen'de İbn Asakir Tarih'te, buna Marife'de ve yine Beyhaki Delailünni Büve'de rivayet ediyorlar. Yani Huzallar müşrik ama Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın himayesine girmiş. Bekir oğulları da o sırada e, Hudeybiyen'in taraf karşı tarafında olan müşriklerin himayesindeydi. Bekir oğulları Huzallara e, saldırınca yani Allah Resulü'nün anlaşmalısı olan, onun emanında olan Huzallara saldırınca Müşrikler bundan haberi olmayacağını düşünerek yollarına yardım ettiler. Durumdan Allah Resulü haberdar edilince de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlara destek oldu. Yani huzarlı müşriklere destek oldu. Çünkü kendisinin emanındaydı. 14. Onlarla savaşın ki Allah ellerinizle onları azaplandırsın. Onları rezil etsin ve onlara karşı size zafer versin ve mümin bir toplumun gönüllerine şifa versin. Mücahit dedi ki, ayette gönüllerine şifa verilecek olanlar ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin anlaşmalısı olan Huza kabilesinin mümin olanları kastedilmektedir Yani demek ki bu kabileden mümin olanlar vardı. 15. Ve kalplerinizdeki öfkeyi gidersin. Yani bu cihat, savaş, müşriklere karşı kalplerdeki öfkeyi gidermenin yollarından birisidir. Allah dilediğine tevbe nasip eder. Şüphesiz Allah alimdir, hakimdir. Süddi dedi ki buradaki öfke Kureyşlilerin de yardımıyla Bekir oğullarının Huzailileri öldürmesinden dolayıdır. 16. Yoksa siz Allah içinizden cihad edenleri Allah'tan, Rasul'ünden ve müminlerden başkasını sırdaş edinmeyenleri ortaya çıkarmadan bırakılı vereceğinizi mi sandınız? Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Hasan el-Basri ayette geçen Velice kelimesini küfür ve nifak veya ikisinden biri demektir diye açıkladı. Süddi dedi ki Velice müşriklerin velayetine sığınmaktır. Rebi bin Enes Velice kelimesi sırdaş demektir dedi. İbn Zeyd dedi ki Allah Teala kimin ne olduğunu ortaya çıkarmadan onları öylesine bırakmamıştır. Evet Şüphesiz Allah kullarının ne yapacaklarını bilendir. Lakin onları kendi ilminde olanla cezalandırmayıp, onların aleyhine hüccet olacak şekilde ortaya çıkan bir ilimle sorumlu tutmuştur. Allah izin verirse bir sonraki derste Tevbe suresi 17. ayeti ile devam edecek. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ve estağfurke ve etubileyke.